Nisan başlarının bu perşembe günü bilgin dostum Üstad Martia Kantörel birkaç akınıyla birlikte Montmorency'deki güzel villasını çevreleyen uçsuz bucaksız bahçeyi gezmeye çağırmıştı beni. Locus Solus, mülkün adı böyledir, sakin bir köşedir. Kantörel çeşitli ve verimli çalışmalarını burada dingin bir kafayla sürdürmekten hoşlanır. Bu ıssız yerde Paris'in çalkantısından yeterince uzaktır. Gene de araştırmaları bir süre şu ya da bu özel kitapla uğramasını zorunlu kıldığı ya da bilim dünyasında herkesin dinlemeye şaşılacak ölçüde can attığı bir konuşma aracılığıyla şu ya da bu olağan dışı bildiriyi iletme günü geldiği zaman çeyrek saatte başkente ulaşabilir. Kantorel neredeyse bütün yılı Locus Solus'ta ardı arkası gelmeyen buluşlarına tutkulu bir hayranlık duyan, yapıtının tamamlanmasında kendisine büyük bir bağlılıkla yardımcı olan öğrencileri arasında yaşar. Köşkte örnek laboratuvarlar biçiminde düzenlenmiş birkaç oda vardır. Bunlara birçok yardımcı bakar. Üstad da tüm yaşamını bilime adar. Bu arada, yükümlülükten uzak bir bekarın büyük servetinin desteğiyle, tutkulu çalışması sırasında benimsediği değişik amaçların yol açtığı tüm özdeksel zorlukları hemen çözümleyi verir. Saat 3'ü yeni vurmuştu. Hava güzeldi. Neredeyse her yanı düpturu bir gökyüzünde güneş ışıldıyordu. Kantörel bizi köşkünün yakınlarında, açık havada, gölgeleri değişik asır iskemliler içeren rahat bir oturma yerini çevreleyen yaşlı ağaçların altında karşıladı. Son çağrılının da gelmesinden sonra üstad yürümeye başladı, topluluğumuza öncülük etti, biz de kendisine uysalca uyduk. Kantörel açık, düzgün yüzlü, iri, esmer bir adamdı. İnce bıyığı, eşsiz aklının ışıltısını yansıtan canlı gözleriyle 40 yaşını ancak belli ediyordu. Sıcak ve inandırıcı sesi, sürükleyiciliği ve açıklığı kendisini bir söz ustası yapan büyüleyici konuşmasına büyük bir çekicilik vermekteydi. Kısa bir süredir çok dik bir biçimde yükselen bir ağaçlık yolda ilerliyorduk. Yokuşun ortasında, yolun kıyısında, oldukça derin bir taş yuvanın içinde, ayakta, oldukça çekici bir biçimde gülümseyen bir çıplak çocuğu canlandıran, karaya çalan, kuruyup katılaşmış bir topraktan yapılmışa benzeyen, şaşılacak ölçüde eski bir heykel gördük. Kolları bir sunu devinisiyle öne uzanıyor, iki eli yuvanın tavanına doğru açılıyordu. Sağ ortasında ufacık ve eski mi eski bir kurumuş bitki yükselmekteydi Bir zamanlar bu elin ortasında kök vermiş bir bitki Kantörel dalgın dalgın yolunu izliyordu Ortak sorularımızı yanıtlamak zorunda kaldı Tombuktu'nun ortasında İbni Batuta'nın gördüğü solucan düşürücülü federal dedi heykeli göstererek Sonra da kökenini açıkladı Üstad ünlü gezgin ekenozu yakından tanımıştı Ekenoz ilk gençlik dönemine dek uzanan bir Afrika gezisi sırasında taa Tombuktu'ya dek gitmişti. Yola çıkmadan önce kendisini çeken bölgelerin tam kaynakcasını iyice sindirdikten sonra 14. yüzyılın Marco Polo'dan sonra en büyük gezgini sayılan ünlü Arap tanrı bilimci İbni Batuta'nın bir yolculuk öyküsünü birkaç kez okumuştu. İbn Batuta unutulmaz coğrafyasal buluşlarla dolu yaşamının sonunda ününün tadını haklı olarak dinginlik içinde çıkarabileceği bir dönemde bir kez daha uzaklarda bir geziye çıkmaya kalkışmış ve gizemli Tombuktu'yu görmüştü. Okuma sırasında Ekenoz'un dikkatini hepsinden çok aşağıdaki oluntu çekmişti. İbn Batuta tek başına Tombuktu'ya girdiği zaman kent sessiz ve büyük bir üzüntü içindeydi. O sırada tahtta bir kadın, kraliçe Dulcerul oturmaktaydı. Daha 20 yaşında olduğundan henüz bir eş seçmiş değildi. Dulcerul zaman zaman korkunç aybaşı bunalımları geçiriyor, bunun sonucunda da beyine ulaşarak taşkın delilik nöbetlerine neden olan kanamalar doğuyordu. Bu bunalımlar yerlilere ağır zararlar vermekteydi. Kraliçe Saltık erke elinde bulundurduğundan bu dönemlerde hemen anlamsız buyruklar vermeye başlıyor nedensiz yere ölüm cezaları yağdırıyordu. Bir devrim patlak verebilirdi ama Dur Serul bu sapınçanları dışında halkını en bilge iyilikle yönetmekteydi. Öyle ki halk böylesine iyi bir yönetimi çok seyrek tatmıştı. Hükümdarı devirerek bilinmedik bir serüvene atılmaktansa uzun göneç dönemleriyle ödüllenen bu geçici sıkıntılara sabırla katlanılıyordu. O zamana dek kraliçenin hekimleri arasında hiç kimse durduramamıştı hastalığı. İbni Batuta'nın geldiği zamandaysa öncekilerin hepsinden daha güçlü bir bunalım Durserul'u yiyip bitirmekteydi. İkide bir bir buyruğu üzerine pek çok suçsuzu idam etmek, koca harmanları yakmak gerekiyordu. İnsanlar yılgı ve kıtlığın yumruğu altında günden güne akıllara durgunluk verecek ölçüde uzayıp durumu katlanılmaz kılan nöbetinin sonunu bekliyorlardı. Tombuktu'nun alanında halkın inancına göre büyük bir gücü bulunan bir tür put yükselmekteydi. Tümüyle koyu renk topraktan oluşan ve eskiden ilginç koşullar içinde Durserul'un atası Kral Forukko tarafından dikilmiş olan bir çocuk heykeliydi bu. Forukko olağan zamanlarda şimdiki kraliçede de görülen anlayış ve iyilik niteliklerini taşıyor, yasalar çıkarıyor, canla başla çalışıyordu. Böylece ülkesinin gönencini çok yükseklere çıkarmıştı. Bilgili bir tarımcı olarak ekim ve harmana ilişkin gününü doldurmuş yöntemlere pek çok yararlı iyileştirmeler getirmek amacıyla tarım etkinliklerini doğrudan kendisi denetlemekteydi. Sınırdaş boylar bu duruma hayran kaldılar. Her biri isteyince tam bağımsızlığa geri dönme hakkını elinde bulundurup, özertliğini korumakla birlikte karar ve görüşlerinden yararlanmak için Forukko'ya katıldılar. Bir boyun eğiş değil, bir dostluk antlaşması söz konusuydu burada. Bu antlaşmayla gerektiğinde ortak bir düşmana karşı birleşilmesi de benimsendi. Gerçekleştirilen Büyük Birleşmen'in törenle ilanının yol açtığı çılgın coşku ortasında parlak olayı ölümsüzleştirecek nitelikte bir anma simgesi olarak yalnızca birleşmiş değişik boyların yurtlarından alınmış topraklarla yapılmış bir heykel dikilmesine karar verildi. Her topluluk Forukonun korumasının muştuladığı Mutlu Bolluğun simgesi funda toprağını seçerek kendi payını yolladı. Konu seçiminde çok başarılı olan ünlü bir sanatçı, birlikte karıştırılıp yoğrulan tüm funda topraklarıyla çok sevimli bir gülümseyen çocuk heykele yükseltti. Tek bir ailede birleşmiş birçok boyun gerçek oğlu olan bu çocuk, kurulan bağları daha da sağlamlaştırır gibiydi. Yapıt tombukta alanına yerleştirildikten sonra kökeni nedeniyle günümüzün diline federal diye çevrilebilecek bir adı aldı. Çocuk büyüleyici bir sanatla işlenmişti. Çıplak, ellerinin dışı dümdüz toprağa dönük, kolunu görünmez bir armağanı sunar gibi ileriye uzatıyor, simgesel devinisi aracılığıyla yansıttığı düşüncenin muştuladığı zenginlik ve mutluluk yetisini canlandırıyordu. Heykel çok geçmeden kuruyup katılaştı, zamana dayanacak bir sağlamlık kazandı. Herkesin umduğu gibi kaynaşan halklar için bir altın çağa başladı. Bu halklar şanslarını federale bağlayarak sayısız dilekleri yerine getirmekte hiç mi hiç gecikmeyen bu çok güçlü puta tutkuyla saygı gösterdiler. Dulcerol'un yönetim döneminde boylar birliği hep sürüyor ve federal aynı bağlılık duygusunu uyandırıyordu. Kraliçenin bu son deliliği gittikçe ağırlaşınca toplu olarak toprak heykele gidip bu yıkımın hemen giderilmesini istemeye karar verdiler. İbni Batuta'nın görüp betimlediği büyük alay, başında din adamları ve yüce kişileri, belirli töremler uyarınca uzun uzun ateşli dualarda bulunmak üzere Federal'in yanına gitti. Aynı akşam bölgenin üstünden azgın bir kasırga, her şeyi kasıp kavuran bir tür hortum geçti, tombuklarının içinden de çevredeki yapılarla korunan Federale zarar vermeden çabucak geçip gitti. Sonraki günlerde havanın düzensizliği sonucu sık sık sahanlıklar boşandı. Bu arada kraliçenin şiddetli deliliği daha da ağırlaşıyor, her saat yeni yıkımlara neden oluyordu. Halk şimdiden federalden umudu kesmeye başlıyordu ama bir sabah sağ elinin içinde köklenmiş, açmaya hazır bir küçük bitki sundu. Herkes hiç duralamadan kutsal çocuğun dul hastalığını iyileştirsin diye armağan ettiği mucizemsi bir ilaç olarak gördü bunu. Bitki birbirini izleyen yağmurlar ve ateşli güneşlerle çabucak gelişti, ufacık solgun sarı çiçekler verdi. Bunlar özenle toplandı, kurur kurumaz o sırada çılgınlığın doruğunda bulunan kraliçeye verildi. Gecikmiş olgu hemen gösterdi kendini. Dulce Erulde en sonunda rahatlayınca aklına ve haksever iyiliğine yeniden kavuştu. Halk sevinçten sarhoş olmuştu. Görkemli bir törenle federale milletini gösterdi ve gelecekteki bunalımları önlemek kaygısıyla gizemli bitkiyi, tohumlarını başka hiçbir yere ekmeği göze alamadan, inançlarından kaynaklanan bir saygıyla heykelin elinde bırakarak düzenli bir sulamayla yetiştirmeye karar verdi. O zamana değin bölgede hiç bilinmeyen gizemli bitkinin varlığı tek bir varsayıma izin vermekteydi. Bir tohum uzak bölgelerden kasırganın etkisiyle havada uçarak gelip düşerken putun sahiline ulaşmış, sonra da yağmurun yeniden canlandırdığı funda toprağında olgunlaşmıştı. Ortak inanca göre her şeyi gücü yeten Federal kasırgayı kendisi çıkarmış, tohumu kendi eline dek yönlendirmiş, her bir filizlendirici sahada kendisi yol açmıştı. İbn Batuta'nın yapıtında gezgin Ekenoz'un çok sevdiği bölüm buydu işte. Tombuktu'ya gelir gelmez federali sormuştu.